1594, numaralı konu, Enes bin Malik'in kendisinden dua isteyen halk için dua etmesi, evet, Basra yakınlarındaki Zadiye denilen yerde bulunduğu sırada halk Enes bin Malik'ten kendilerine dua etmesini istediler, o da şu duayı yaptı, ey Rabbim, bizleri bağışla, bize merhamet eyle, bize hem dünyada ve hem de ahirette bir hasene, nimet, ver, bizleri ateş azabından koru, halkın daha fazla dua etmesini istediğinde de yine aynı duayı tekrarlayarak, bu dua Kabul olunursa Allah Teala size dünya ve ahiret hayrı vermiş demektir, dedi.